Allah'ın fazla keremiyle geçtiğimiz altı haftada Allah Azze ve Celle'nin ve Resulü'nün hüccet kelimesinden neyi irade ettiklerini, Allah'ın kullarına hangi yollarla hüccetini ikame ettiğini anlatmaya gayret ettik. Allah Azze ve Celle wa nasip ederse bu hafta yeni bir ders programına başlayacağız. O da Şeyh Muhammed bin Abdülvahab rahimeullah'ın... E, bazı fetvalarının toplanmış olduğu Dura Seniye kitabından e, özel bir bölümün Şeyh'e ait bir e, paragrafın kendi öz torunu olan Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh tarafından şerhi olan Aslı Dünül İslam Risalesini yani İslam dininin aslı isimli Risale'yi Şeyh'in sözlerini ve Şeyh'in torununun dedesinin sözlerine yaptığı talik'i yani ona yaptığı şerhi izah etmeye gayret edeceğiz. Neden böyle bir program seçtik? Çok kısa ve öz söyley bir hadisle sebebini beyan edeceğiz inşallah. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan Tirmizi'nin süneninde gene Darimi'nin de süneninde naklettiği bir hadis-i şerifte diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Müslüm de sahinde tahric etmiş. Hatta Müslüm'ün mukaddimesinde bu hadis var. Muhammed i̇bn Sirin قال, dedi ki, inna hâzal ilmeh dinun.'' ''Şüphesiz bu ilim dindir.'' ''Fenzurû ammen tekhûzûne dinakum. Dininizi kimden aldığınıza iyi bakın. Dininizi kimden aldığınıza iyi bakın. Çünkü insanlar vardır, hakkı konuşurlar, sadakatle konuşurlar, hakkı iman ettiklerinden konuşurlar. İnsanlar vardır sadece hakkı inanmadan taklit ederek konuşurlar. Yani sözleri taklitten öte geçmez. Kalplerinde sıdk yoktur. Kalplerinde sadakat yoktur. Kalplerinde doğruluk yoktur bu konuda. O yüzden Allah bize Resulünün aracılığıyla bu yani okuduğumuz hadiste olduğu gibi "Fenzuru ammen ta'huzun kum dininizi kimden aldığınıza iyi bakın diyerekten Allah azze ve celle e, nin razı olduğu, Resulünün razı olduğu metodu bize haber vermişler. Nedir o da? Dinimize aldığımız insanlara iyi bakma. O dinimize aldığımız insan anlattığını yaşaması, yaşadığı şeye davet etmesi ve gerçekten Allah'ın onu, onu sevip razı olacağı, Allah Azza Ve Celle'nin razı olacağı şekilde amel edenlerden olup olmadığını teftiş etmektir kardeşler. Ve Muhammed bin Abdul Wahab Allah kendisine rahmet etsin. Allah Resulü'nün söylediği gibi her yüz yılda bir her yüz yılda bir Allah'ın insanlar arasından seçip gönderdiği dinini bidatlardan ve şirklerden arındırdığı mübarek ilim sahibi ilmiyle amel eden güzel insanlardan bir tanesidir. Her ne kadar birileri sevmeseler de her ne kadar birileri onları kötülemeye kalksalar da birilerinin burnu yere sürtse de Allah bu dini onların eliyle temizlemiş şirkten ve bidatlardan. Allah bu dini onların eliyle tekrardan o hilafetin ilk dönemindeki gibi Raşid halifeliğe, Raşid hilafete Suudi Arabistan Yarımadası'nda ulaştırmıştır. Şeyhin ömrü at sırtında geçmiştir. Cihatta, Allah yolunda cihatla elinden kılıç eksik olup düşmemiştir. Kendisi en büyük cihat şeyhidir. Birileri diyorlar ya cihat şefleri, kendisi en büyük cihat şeyhidir. O yüzden kendisinin ömrü cihatta geçtiği için kendisi atın sırtından inmeyi, elinden kılıcı düşürmeyi, Allah'ın dinini ikame ettiği için biz şeyhin burada konumuzla, özellikle günümüzde var olan birçok ihtilafla alakalı bu paragrafını, bu sözlerini şerh etmeye gayret edeceğiz. Bu risaleyi, bu faydalı sözleri anlamaya gayret edeceğiz. "Savcı: Şeyhül Abdurrahman İbn Hasan, rahimahullahu taala, şerhini kelami jeddeşi İslam İmam Muhammed İbn Abdul Wahab, rahimahullahu dedesinin sözlerini şerh ederek torunu Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh diyor ki, "Kavluhu rahimahullah, yani Allah rahmet etsin dedeme, dedemin şu sözü, aslu dinil İslami ve kaidetuhu emran. İslam dininin aslı ve kaidesi." Şu iki iştir diyor. El asıl usulcülere göre bir şeyin aslı derindiği zaman o şeyin üzerine bina aldığı şey demektir. Yani bir binanın temeli diyelim biz buna. Binanın duvarları, binanın kapıları, binanın tuğlaları, kirişleri hepsi temel üzerine bina olur. Temel koymazsak duvarlar ayakta kalmaz. Temel koymazsak tuğlalarla duvarlar inşa edilemez. O yüzden aslu dinil İslam, Dediği zaman İslam dinin aslı yani olmazsa olmazı ve kaidetuhu emran kaidesi esası iki şeydir kardeşler. El-Evvel birinci olmazsa olmaz İslam'ın tahkik edebilmesi için, İslam'ın kişiye dünyada ve ahirette fayda verebilmesi için ahirette fayda vermesi kişinin cehennemden kurtulup cennete girmesidir. Dünyada fayda vermesi ise malının ve kanının korunmuş olmasıdır. Malının ve kanının dünyada korunmuş olmasıdır ona fayda vermesi. Bu iki şeyin tahakkuk edebilmesi için birincisi el amru bi ibadetillahi teala wahtahu la Allah'a şirk koşmadan tevhid üzere Allah'a ibadet etmektir. Vatdhhi buna insanları teşvik etmektir tevhide davet etmektir. Bütün ömrünü buna davetle buna teşvikle geçirmektir. V al fihi bunun için dostluk yapmaktır. V tekfiru bu tevhidi terk edeni tekfir etmektir. Burada Muhammed bin Abdülvahhab'ın sözleri bitti. Şimdi buradan sonra okuyacağım bütün sözler, torunu Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh'in dedesinin sözlerine yaptığı şerhten müteşekkildir. Kultu diyor, ben derim ki Abdurrahman ibni Hasan Ali Şeyh, وَاَذِلَّتُ هَذَا فِي الْقُرْآنِ اَكْثَرُ مِنْ Kur'an'da bu dedemin anlattığı esasların delilleri sayılamayacak kadar çoktur ki teala mesela Allah'ın şu sözü gibi kul ya ehlel kitabe de ki ey kitap ehli hitap Yahudi ve Hristiyanlara Yahudi ve Hristiyanlara de ki ey kitap sahipleri taalehu ila kelimatin sawa'in baynana ve sizinle bizim aramızda ortak bir kelimeye gelin nedir o ortak kelime tek bir söz bu da illallah Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim ve lenuşrike bihi şeyen ona hiçbir şey ortak koşmayalım. Yani tevhid, şirksiz bir şekilde Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmek. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْدُنَا بَعْدًا اَرْبَابًا Bir kısmımız, bir kısmımızı Allah'tan başka Rabler edinmesin. Şimdi burada mühim olan, önemli olan bir soru var. Hitabı yapan kim? Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hitabın yapıldığı kim? Yani insan. İnsan, Kime söylüyor? Kendi gibi insan olan Yahudi ve Hristiyana. <gülüyor> yani bir kısmımız bir kısmımızı rap edinmesin. İnsan insana diyor ki yani birbirimizi rap edinmeyelim. Ya insan insan nasıl rap edinir? Kim kimin önünde secde eder? Kim kime ruku eder? Öyle mi? Hani birileri diyorlar ya adamın kafir olabilmesi için müşrik olabilmesi için ne gerek? Gidecek bir tane taştan, ağaçtan, yapılmış tahtadan yapılmış bir putun önüne secde edecek ancak o zaman onu rap edinmiş olur. Veya diyecek bu adam da Allah gibi yaratıyor, Allah gibi rızık veriyor zannediyorlar ki o zaman rap olur. Velayettehizü ba'duna ba'den rabbale. Yani Allah'ı bırakıp din adamları birbirimize ibadet etmeyelim de Allah'ın haram dediğine helal diyerek Allah'ın helal dedi, haram dediğine helal, helal dediğine haram diyerek, şirk dediğine İslam, İslam dediğine şirk diyerek, birbirimize ancak rap edinmiş oluruz. Sadece Allah ve Resulünün dediğini tasdik ettiğimiz zaman, o zaman yalnızca Allah kulluk etmiş oluruz. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْدُنَا بَعْدًا اَرْبَابًا Bir kısmımız bir kısmımızı Allah bırakıp da birbirini rap edinenlerden olmasın. İşte bu tevhidin ta kendisidir. İnsanların ekserisi. serisi, Taştan, ağaçtan daha ziyade birbirlerine ibadet eden varlıklardır. O yüzden Ömer radiyallahu anhu, Sad bir Vakkas'ın komutasında İslam ordusunu Persli mecuslara gönderdiği zaman, Kadisiye Savaşı'nda o zaman Rüstem, Perslilerin mecusların kralı olan Rüstem dedi ki, Niye geldiniz buraya? Siz Arap bedevilerisiniz, çobansınız, koyun deve güdersiniz yani. Para almaya geldiyseniz, Söyleyin bana kaç tane deve, 300 deve mi? Ben 300 deveyi altın doldurayım, basın gidin yani niye geldiniz buraya savaşmaya? Sadıbine bir vakkas dedi ki biz sizi kullara kulluktan çıkartıp yalnızca Allah'a kul etmeye geldik. Çünkü ekseri insanlar Allah'ı bırakıp birbirlerine ibadet ederler. Bugün bunun canlı örnekleri. Fetullah Gülen çıkar der ki beyefendi. Başörtüsü dinin bir furudur der. Yani dinin zaten böyle yok. Niye zorluyorsunuz ki der. Birisi de der ya hoca efendi doğru söylüyor arkadaş. Doğru hakikaten öyle ya. Niye zorluyoruz bu zaten bir furu. Al işte bu adam bu adama ibadet etmiş olur bununla. Bugün birçok cemaat lideri birçok hoca birçok hoca sıfatındaki şeytan ki İmam Müslim gene sahinde rivayet ediyor kardeşler. Öyle Fitnelerden bahsediyor ki Allah Resulü kıyamete yakın gelecek. Öyle fitnelerden. O gün diyor yöneticiler olacak. O gün yöneticiler, idareciler, toplumu idare edenler din adamlarıdır her zaman. Bunu hiçbir zaman unutmayın. İstedikleri kadar laiklikten dem vursunlar. Layık devletin Diyanet İşleri Vakfı var. Din işlerini idare ediyor layık devlet. Layık devlet binlerce imama maaş bağlıyor. Trilyonlarca para harcıyor din için işine geldiğinden çünkü toplumları böyle yönetiyor. Her zaman toplumları din adamları yönetmişler. Bu yüzden kafirler bunu bildiği için din adamları kendi safına topluyorlar. Ve din adamları her zaman bugün var olan din adamlarının olduğu gibi Allah'ın haramlarını helal helallerini haram yaparlar. Silah gücü olan, para gücü olan Makam mevkisi olan insanların karşısında onlara ibadet ederler de Allah ibadeti terk ederler. Eğer doğruyu söyleseler kafaları kesilir. Doğruyu söyleseler hayatları zindan olur. Doğruyu söyleyip doğruyla yaşasalar malları gider çocuklarından ayrı kalırlar. Hatta senelerce ömür boyu hapsedilirler. Eziyetler, işkenceler görülürler. İnsan tercih yapar orada. Ya dünya ya ahiret. Allah'a iman eden muhlisler ahireti seçerler. İhlas sahipleri. Allah'a iman etmeyip korkulara ibadet eden, insanlara ibadet edenler de korkularını seçerler. Dinlerini korkuların karşılığında satarlar. Sözlerini ona göre değiştirirler. O yüzden haramı helal, helale haram yaparlar. İnsanlar da o din adamlarına itaat ederler. O yüzden Allah bu ayeti kerimede diyor. De ki onlara Allah'ı bırakıp da birbirimizi ilahlar edinmeyelim. haramı helali biz belirlemeyelim. Nasıl yaptı Yahudiler? Zengin zina yaptığı zaman... Evli zengin zina yaptığında yüzünü boyadılar, eşeğe bindirip palkın arasında gezdirip rezil ettiler. Fakir zina ettiği zaman onu taşladılar, recm ettiler. Allah'ın şeriatını böyle değiştirdiler. Bugünün kafirleri, müşrikleri artık Allah'ın hükümlerini değiştirmiyorlar. Onları tamamen yok saymışlar, kendi hükümlerini koyuyorlar. Yahudiler bunlardan küfür bakımından daha aşağıdalar. Bunlar Yahudilerden daha kafir insanlar. O, bunların küfrü Yahudilerden daha büyük. Yahudiler en azından şeriata bakıp işlerine geldiği gibi tevil ediyordular. Bunlar hiç şeriata dahi iltica etmiyorlar, bakmıyorlar. Tunus Anayasası yeni bir kanun çıkardı. Tunus'ta devrim oldu biliyorsunuz. Arap Baharı oradan başladı. Tunus'ta Arap Baharı dedikleri demokrasi özgürlük. Yani şirk eskiyince, putlar eskiyince millet bu putların tahtadan ağaçtan olduğunu görüp batıllığını görünce... Yeni bir put icat etmek gerektiği. Baktılar, Araplar o eski putlar yemiyorlar artık. Yeni demokrasi, özgürlük, hürriye, hürriye diye bağırıyorlar. Hürriyet, hürriyet diye bağırıyorlar. Vallahi kim bugün hürriyet diyorsa o kafirdir. Kim hürriyet diyorsa o Allah'a ve Resulüne küfretmiş bir kafirdir. Hürriyet dedikleri şey, hayvan gibi her isteğinin istediğini yaptığı bir yaşam biçimidir. Hürriyet dedikleri bu. Müslümanın hürriyeti olmaz. Müslümanın hürriyeti la ilahe illallah dediği anda boynuna taktığı ipi Allah uzatmasıdır. Allah artık istediği yere çeker onu. Celle Celal İstediği yere götürür Allah onu. Celle Celal Allah der süt siyah. Gözün beyaz dedese o siyahtır arkadaş. Anan baban sana beyaz da öğretse o siyahtır Allah öyle dedi. Senin seçme hakkın yok. Allah seçme ve seçilme hakkı vermemiş sana. O demokrasinin safsatası. Öyle bir hakkın yok. Allah senin adına seçer, Allah senin adına karar verir. Allah neye karar verdiyse, Allah Celle Celaluhu sana neyi seçtiyse o senindir artık. Sen onu sevmek, ona teslim olmak zorundasın. Ve maalesef bugün din adamları Allah ve Resulünün seçtiğini değil, hevalarının, nefislerinin, kendileri gibi insanların istedikleri şeyleri yapıyorlar. Bütün Türkiye ayağa kalktı. Ne? İçki yasaklanmış saat 9'dan sonra. Sanki demişler içki haram. Sanki diyorlar haram. Helal ya diyor. Dokuzdan önce al gene ne var ki? Ama insanlar bu kadar dinden anlıyor. Niye? Allah'ı bırakmışlar birbirlerine ibadet ediyorlar. Sonra kafir dedim mi de kızıyorlar. Birileri de avukatlıklarına kalkıp diyor ki siz bu Müslümanlara niye kafir diyorsunuz? Sana ne oluyor? Hadi onu anladık da sana ne oluyor? Niye? O da kapıyı açmış. Arkasından girecek. Yolunu yapıyor. Bahanesini koyuyor ortaya. Üç sene, dört sene sonra o da onun benzeri olacak zaten. Allah Azze ve Celle diyor ki وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Zalimlere meyletmeyin, ateş size dokunur. Meyil, Arapçada itaatten çok daha hafif bir kelimedir. Allah demiyor kafirlere itaat etmeyin. Zaten Resulüne demiş وَلَا el kafirin," Sakın kafirlere itaat etme. وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ Sana gelen bu kadar ilimden sonra cahillerin heva heveslerine tabi olursan, bilmeyenlerin isteklerine tabi olursan, Allah'tan sana ne bir yardımcı ne de bir dost bulamazsın. Allah sana dost olmaz, Allah sana yardım etmez. Ama sen Allah'tan gelen hakka tabi olursan, Allah sana yardım eder. Ya اَيُّهَا Belliğ ma unzile rabbik rabbin sana neyi indirdiyse sen tebliğ et. Vallahu yasimuka minen Allah seni insanlardan korur. Onlar tehdit ederler, öldürürüz diye. Onlar tehdit ederler, hapsederiz diye. Onlar hep tehditler savururlar sana. Vallahu yasimuka minen Allah seni korur. Gerisine ihtiyaç yok. İşte insanlar hak olan mabuda, hak olan ilaha, Allah'a kulluk etmezseler birbirlerine kulluk etmeye başlarlar. Ondan sonra Allah kul olanlar, o birbirine kul olanları Allah kul etmek için kılıcı kullanırlar. Eğer laftan anlamıyorsalar, atalarımızın dediği gibi. Sulh ile etmeli tektir, tektir ile uslanmayan hakkı kötektir. Yani sana tebliğ edilir, davet edilir, Resuller anlatır, davetçiler anlatır, alimler anlatır. Anlamadıysan yapacak bir şey yok. O zaman tekdir ile artık sulh etme, yani kötek ile artık yola getirme ıslah etme dönemi başlar. Allah zaten bunu açmış bugün kapılarını birçok coğrafyada. Ve bu böyle devam edecek zaten. Ta Mehdi'nin ordusu, Deccal'in ordusuyla savaşıncaya kadar bu savaş böyle, bir gün öyle, bir gün böyle devam edecek. <gülüyor> Biz bu günleri insanın arasında evirir çeviririz. Yani bir gün kafirler imma yevmen kafira, imma yevmen müslüman. Bir gün kafirler, bir gün müslümanlar. Allah Azze ve Celle gücü çevirir, Ta ki bilsin kim sözünde sadık, kim Allah'a hakkıyla kulluk ediyor, kim kalbinde Allah'ı tazim ediyor. Adamların duygularını kabartıyorlar. Siz Suriyelisiniz, Suriyeli yabancı muhacirlere vermeyin. Ayağa kalkıyorlar, gösteriler yapıyorlar, namuslarını kurtaran adamların namuslarına el uzatıyor namussuzlar. Niye? Suriye kavmiyetçiliği, Arap kavmiyetçiliği, sınırlar. Ya Allah'ın dinini yok ediyorlar diyorsun. Adamın kılı kıpırdamıyor. Niye? Allah'ı Suriye kavmi kadar tazim etmiyor. Allah'ı Araplar kadar tazim etmiyor. Allah'ı kafirlerin koyduğu sınırlar kadar tazim edip yüceltmiyor kalbinde. Eğer Allah ona en sevgili olsaydı, Allah onun en sevdiği olsaydı, Allah'ın sevdiğini sever düşman olduğuna düşman olurdu. İbnül Kayymun dediği gibi rahimehullah Ya... Ya şeytan ey şeytanın kardeşi keyfe ve diyorsun ki ben birini seviyorum o benim sevgilim ama o sevgilinin düşmanlarını seviyorsun o nasıl iştir diyor Allah'ı sevdiğini iddia eden bir insan nasıl Allah'ın düşmanı olan müşrikleri ve kafirleri dost edinebilir sevebilir meyledebilir kalbi onlara yumuşayabilir işte bu yüzden bu sözleri Şeyh Muhammed bin Abdülvahb ve torunu Abdurrahman bin Hasan Ali Şeyh sarf ettiler. Bu ayeti getirdikten sonra Şeyh diyor ki: "Emar Allahu Taala Nebiyahu Allah peygamberine emretti." "Enyeduu ve ehlel Buraya çok dikkat edin. Kitap ehlini "La ilahe illallah"ın manasına çağırdı. Bakın "La ilahe illallah" çağırdı değil. Çünkü Yahudiler ve Hristiyanlar la ilahe illallah diyordular zaten. Muhammedur Resulullah yoktu onların. Ve Yahut onlar birbirlerini rabler edinmişlerdi. İttahuzuhum varuhbanahum erbaben min dunillahi vel mesih ibnu meryem. Onlar alimlerini ve abidlerini Allah'tan başka ve İsa Mesih'i rabler edindiler. Adi İbn Hatem dedi ki biz onları rap edinmedik ya Resulullah. Dedi ki onlar haramı helal helali haram kıldığında itaat etmediniz mi? Evet. Fehiye til kelibade işte bu ibadettir dedi Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam. Ne zaman Yahudiler ve Hristiyan la ilahe illallah demekle beraber altını çiziyorum. La ilahe illallah telaffuz etmekle beraber ne zaman ki Yahudi ve Hristiyanlar birbirlerine ibadet şirkine düştüler peygamber onları la ilahe illallah sözüne değil la ilahe illallah manasına çağırdı. O da la yeddakıda, birden arba. Onun manası da bu. Bir kısmımızın bir kısmını dost, rab, rab edinmemesi Allah'tan başka. Kuru kuru bir lafıza çağırmadı. Şimdi Muhammed bin Abdullah bu lafız hakkındaki sözlerini okuyunca gerçekten insanların nasıl bir sapıklığa düştüğünü çok daha iyi anlayacaksınız. Ve ilmân ela ilahillallah, elledi dâ'ileehi l'arba ve gairahum ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arapları da buna çağırdı. Arapları da buna çağırdı başkalarını da. Bakın bugün birçok insan savaşıyor ve birçok insan çağırıyor. Çağırdıkları şey ne? Maslahat var şu anda. Maslahat gereği neye çağıralım? Aman Suriye'nin maslahatı. Suriye'de Beşar çocukları öldürüyor. Beşar kadınları tecavüz ediyor. Doğru, Beşar ediyor ama Cehennûr da yapıyor. Onu niye konuşmuyorsun? Özgür Suriye ordusu da mücahitlerin kadınlarına tecavüz etti. Ondan niye konuşmuyorsun? Ha? Çağırdığın şey la ilahe değil de bölgesel kurtuluşsa eyvallah o her zaman var. İnsanlar ne zaman savaşmayı terk etmiş ki? Tarihte bana iki sene söyleyin insanlar savaşmamış. Savaşılmayan bir zaman söyleyin. Hep savaşmış insanlar. Adem yeryüzüne indiğinden beri savaş var insanlar arasında. Ne zaman savaşmayı terk etmişler? Yani? Savaşı değiştiren tek şey... İnsanın niye savaştığını bilmesidir. İmam Müslim sahinde rivayet ediyor. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelir ki insanlar savaşırlar. Öldüren niye öldürdüğünü, öldürülen niye öldürüldüğünü bilmez. İşte o gün bugün. Herkes herkesi öldürüyor Suriye'de. Kim kimi öldürüyor artık birbirine karışmış. Bayrak mayrak adam ayırt edemezsin yani. Herkes önüne gelen önüne geleni öldürüyor. Büyük küçüğü eziyor. Tıpkı büyük balığın küçük balığı yediği gibi. Niye? Davet edilen şey la ilahe illallah değil. Davet edilen şey Arap birliği. Bana ne Araplardan, bana ne Türklerden, bana ne Kürtlerden. Benim hiçbiriyle alakam yok. Benim alakamın olduğu tek şey la ilahe illallah kelimesidir, tevit kelimesi. O yüzden şeyh diyor daa ileyhil arap ve gayrehum demedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Araplar bak birbirinizde aşiret savaşlarınız var ki o dönemde Arapların aşiret savaşı vardı. Haydi Araplar birleşin şu acemlere galip gelelim demedi aleyhissalatü vesselam. Neye çağırdı? Arabını, acemini, Arap olanı olmayanını tevhide la ilahe illallah'a çağırdı. Çünkü bütün işleri düzelten şey la ilahe illallah. Adam tevhidi anladı mı, la ilahe anladı mı? Para için kalkıp kardeşinin karısını gasp etmez, kardeşini öldürmez. Bilir ki bu onu dinle çıkartan bir küfürdür. Bu onu ebedi cehennemde koyan şeydir. Bak adam la ilahe illallah anlasaydı... Bunu yapmazdı. Ama La İlahe illallah daveti kuru kuruyor La İlahe illallah sözü olunca halas. John McCain de gelsin Amerikan senatörü desin La İlahe illallah halas. İntihal Mevdu bitti. Mücerred sadece söz. Davet bu olursa bitti. Söyledi da işte kardeşimiz artık bu adam. Euzubillah. Şeyh Muhammed bin Abdülvahab Seniye de şunu söylüyor kardeşler. İ alem, rahimekallah Allah sana rahmet etsin. İyi bil ki Allah ilahe Allah, hiyel kelime tül aaliyeti ve şerifatül galiye. O öyle bir kelime ki, öyle yüce, öyle şerefli, öyle üstün bir söz ki, men istemsä ke bir ha fakat selim, kim ona yapışırsa kurtulur, selamete erer, kurtuluşa erer. Vameni atasıma bir ha fakat usim, kim ona yapışırsa kanı malı korunur onun. Galat Rasulullah sallallahu aleyhi ve sallam, Nabi sasam dedi ki, men qalal a ilah illa kim la ilaha illallah der ve Allah'tan başka ibadet edilenleri de terk ederse. Harama maluhu ve ve hisabuhu teala. Kanı ve malı haram olur artık Müslümanlara, hesabı da Allah'a aittir. hadis yufsahu la ilaha illallah laha lafzun ve Bak, diyor ki burası çok önemli. Hadis apaçık bir fasahatle yani açık bir lügatla ortaya koyuyor ki la ilaha illallah hem sözdür hem manadır. Manasız mücerret kuru kuru bir söz değildir yani. Velakinennas fiha ثلاثه firak. Ama insanlar bu sözü söyleyen insanlar üç gruptur. 3 grup bu sözü söyleyenler dikkat edin. Firkatun nataqu biha ve haqqaquha. Bir fırka var bunu konuşurlar ve şartlarını tahakkuk ettirip yerine getirirler ve alimunne leha mana ve amilu bihi. Bilirler ki bu kelimenin manası var ve o manayla amel ederler. Wa laha bu ha Gene bunu bozan unsurlar vardır. Şirkler, küfürler vardır bozan ondan da sakınır, kaçarlar. Wa firkatun nataqu biha fiz vahir bir fırka vardır. Zahirde bu kelimeyi konuşurlar. Fezeyyenu zawahirhum bil-kavli zahirlerini sözle süslerler bu kelimeyle. Wastanba <Zahirlen> واستبطنوا الكفر <وَالشَّكَّة> Küfrü ve وشكki de ne yaparlar gizlerler içlerinde batınlarında Vafir firkatun nataqu biha ve lem bi ma'naha bir fırka da vardır onlar bu kelimeyi konuşurlar ama manasıyla amel etmezler ve onu bozan unsurlarla amel ederler ve amilu bi naqdiha şirkle yani la ilahe illallah demesine rağmen şirk koşarlar fa haula işte bunlar Allah'ın dediği gibi olanlardır ellezine fil hayatit dünya, onlar ki dünya hayatında sapan kimselerdir ve hum yahsabuna sun'a kendilerini de güzel şey yapıyor zannedenlerdir. Fal firkatul ula birinci anlattığı grup yani la ilahe illallah konuşan manasını bilen ve gerekleriyle amel edenler ve onu bozan unsurlardan uzak duranlar işte bunlar humul mu'minun onlar müminlerdir. Vataniyeti <gülüyor> ikinci grup bu kelimeyi konuşup küfrü veya şekki şüpheyi içinde gizleyenler humul münafikun, Onlar da münafıklardır. Vettalifetuhumul müşrikun. Üçüncüsü de müşriklerdir. Yani la ilahe illallah söylerler ama gerekleriyle amel etmezler, manasını bilmezler, şirk denilen onu bozan unsurları işlerler. İşte bunlar da üçüncüler müşriklerdir. Fela ilahe illallahü hisnun. La ilahe illallah bir kaledir. Ney? وَلَاكِنْ نَصَبُ عَلَيْهِ مَنْجِنِيكَ اتَّقْذ۪يبِ Ne yaptılar? Bu La İlahe İllallah kalesini yıkmak için La İlahe yalanlayanlar mancınıklar kurup o duvara saldırdılar. Mancınık biliyorsunuz savaşta ateşten topun kaleye fırlatıldığı şey değil mi? Yalanlayanlar bu kelimeyi inkar edenler saldırdılar dışarıdan mancınıklarla. bi بِحِجَارَةِ التَّخْرِيبِ ne taşını attılar, atarken tahrip ettiler. Yani bu dini değiştirdiler, yumuşattılar, bozdular, aslından çıkardılar. Sertliğini yumuşaklığa dönüştürmeye çalıştılar. Dinler arası diyalog, bütün dünyaya yaydıkları şey. Veya birileri dinler arası diyalog demese de, müşrikleri şirin gösterme çalışmaları. Allah'ın düşmanlarını dost gösterme çalışmaları. Hiç farkı yok dinler arası diyalogda. فَدَخَلَ عَلَيْهِمِ الْعَدُوْهِ Düşmanlar bu kaleden girdiler. La ilahe illallah kalesine düşmanlar girdiler. فَسَلَبَهُمُ الْمَعْنَى وَتَرَكَهُمْ مَعْهُ السُّرَةِ Ne yaptılar? Suretini terk ettiler. Suretini terk ettiler, manasını götürdüler. Geriye yıkık bir kale kaldı yani. İşte la ilahe illallah söylemesine rağmen amel etmeyenleri böyle misallendiriyor. Allah şeyha rahmet etsin. Ve sonra diyor ki selebu ma'na la ilahe illallah... La ilâhe illallah manasını işini boşalttıktan sonra febakiya mâhum liqalqalati bi'l-lisân. Artık dilin kalkalası kaldı yani. Yani dili hareket ettiririz ya. Ses çıkartmadan böyle garip sesler çıkar. Yani manası anlaşılmayan kelimeler. Ağzımızla dilimizle yaparız ya. Geriye kalan şey liqalqalati bi'l-lisân. Ve qaqâtu bil huruf Harflerin çıkardığı boş seslerden başka bir şey olmaz o zaman. La ilahe illallah manası bilinmedikten sonra boş sesler olmaya başlar artık. وَوَذِكْرُ الْحُسْنِ la مَعَ الْحُسْنِ O zaman bu korumaz ki, o zaman bu kale olmaz ki bu harfler olsun, bu sesler, bu kuru gürültüler. Hiçbirisi insanı korumaz. Ve sözlerine devam ediyor. Diyor ki, La ilahe illallah ma'a ma'na'ha manasıyla beraber la ilahe illallah bi menziletir ruhi minel cesedi. Ruhun cesede olan menzilesindedir diyor. Nedir o? La yuntafi'u bil cesedi dunar <gülüyor> ruh. Ruh olmadıktan sonra ceset ne işe yarar? Ruh çıkar çıkmaz toprağa gömüyoruz ki kokmasın diye. Ve adam 30 senedir yaşıyordu, kokmadı da üç gündür niye kokuyor? Ruh çıktı çünkü. Diyor ki la ilah illallah manasız, kuru kuruya bir söz olan la ilah illallah ruhsuz bir cesede benzer diyor. Fekezalik la yentefi bi hadi kelime dun O yüzden bu kelimeyi manasını bilmeden, manasıyla amel etmeden kişi asla ve asla fayda vermez. Durarus Seniye 2. 112 ve 114. sayfalarda Allah kendisine rahmet etsin bu güzel kelimeleri sarf etmiş. Vel kelimatu o kelime o la ilahe illallah. Feserraha bi o kelimeyi Allah şu sözü tefsir eder, açıklar, yorumlar. Allah şu sözüyle bu kelimeyi anlatır kullarına. اَلَّا نَابُودَ illallah. Hani az önce al Suresindeki ayeti getirdi ya. Ey kitap ehli gelin aramızda bir kelime. اَلَّا نَابُودَ اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. فَقَوْلُوا اَلَّا نَابُودَ Yani buradaki اَلَّا نَابُودَ etmeyelim. Normalde diyebilirdi ki نَابُودَ Allah'a. Haydi gelin. Nabudallah Allah'a ibadet edelim diyebilirdi ama elle nabudu illallah. Vurgu yapıyor, tekit yapıyor Arapçada. Önce elle nabudu yani hiçbir şeye ibadet etmeyelim. Yani la ilahe gibi. La ilahe ilah yoktur demek. Ve ibadeti amma sivallahi teala. Bu nedir? Allah'tan başka bütün sahte ilahlara bütün sahte rapları ibadeti etmektir, iptal etmektir. Ve kavluhu illallah, la ilaheden sonra gelen illallah إِلَّ sözü ise huvel mustesna fi kelimeti'l ihlas. kelimesiyle yapılan istisnadır. Yani Allah'a şirksiz ibadettir. Fe amarahu Teala en yed'uuhum ila kasr'il ibadeti alayhi vahdahu ve nefyaha ammen siwahu. Allah ne yapmıştır? Burada bu sözlerde şirki iptal edip ibadeti sadece kendisi için ispat etmiştir. Ve ibade. ibade. Der ki bu getirdiğimiz ayetler ve misaller çoktur ve bunların hepsi uluhiyyetin ibadet olduğunu ortaya koyar. Uluhiyyetin yani uluhiyet tevhidinin ibadet tevhidi olduğunu ortaya koyar. Ve enneha la yasluhu minha şey'un liğeyri'llah. İbadetin hiçbir çeşidi de Allah'tan başkasına sarf edilemez. Kemme taala ta'budu illa Allah'ın dediği gibi Rabbin hükmetti ki ondan başkasına ibadet etmeyin. Mana qada hükmetti kelimesinin manası emere ve vassta yani emrettiği ve vasiyet etti. qawlani ve manahu ma Bu iki sözü Allah vasiyet etti ve bunların manası diyor tektir, ortaktır. Şeyh Abdurrahman bin Hasan Alişeh ve kavluhu en tabudu en tabudu sözü ise diyor fihi mane la ilaha ve kavlu illa iyah fihi mane illallah yani bu la ilaha illallah sözüyle en la nabudu illallah sözünü benzetiyor ikisinin de lugat olarak vezni ve kalıbı aynıdırı diyor allah burada ehli kitabı la ilaha illallah sözünün manasına çağırmıştır ve haza huve tevhidul ibadeti bu ibadet tevhididir ki vahva davatı rusul işte bütün peygamberler buna çağırmıştır. Peygamberler namaza çağırmadılar. Peygamberler oruca çağırmadılar. Peygamberler zekata çağırmadılar. Hani feyekulu sufaha ahmaklar dediler diyor ya Allah. Ma vallahu men kibletihum Onları önceki kıblesinden döndüren nedir? Bugün bazı sefihler de var ne diyorlar? Mekke'li müşriklerle ne alakası var bugünkü insanları? <gülüyor> Ben alakasını kurayım onlara ve sizlere. Mekkeli müşrikler İmam Müslim'in sayında rivayet ettiği hadiste Ayşe radıyallahu anh'ın dediği gibi aşura. Aşure günü tazim ederlerdi. Aşure günü büyük bir gündü Kureş kafirlerine göre. Kureş müşriklerine göre Aşure günü mübarek bir gün ve o gün oruç tutuyorlar i̇mam Müslim'in sahinde rivayet ettiği şey. Allah kitabında dedi ki مَا كَانَ لِلْمُشْرِك۪ينَ اَيَّعْمُرُ مَسَاجِدَ O müşriklerin Allah'ın mescitlerini imar etmeleri onlara kalmamış ya. Bırak onu muvahitler yaparsın bırakın diyor bu işleri. Müşrikler bırakın mescit yapmayı. Allah Allah Mekkeli müşrikler mescit yapıyorlar. وَمَا كَانَ صَلَاتُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ نَار evin yanında Kabe'nin yanındaki namazları e, namaz kılıyorlar hacce diyorlar beraaatun minallahi ve rasulilillezina hadd minel müşrikîn bu Allah ve Resul'ünden ahitleşilen söz verilen müşriklere son ihtardır, beraattir artık bitti bu bu seneden sonra daha hacca gelmeyecekler ya müşrikler hacce diyorlar abi hani benzemiyordu bunlar hiç fark yoktu aralarında şey, fark vardı aralarında. Bunlar La İlahe İllallah diyordu. E o kadar La İlahe Allah Mekke müşrikleri de diyordular zaten. Allah'ım senden başka ilah yoktur. Senin belirlediğin ortaklar vardır diyorlardı zaten. Ya e, onlar da inkar etmiyordular ki zaten. Çok ortaklıkları var. Çok benzerlikleri var. O yüzden bütün Resuller, bütün kavimlerinin namaza oroca değil. Çünkü zaten müşriklerin hepsi namaz oroş. Bunları yapıyordular arkadaşlar. Çağırdığı şey, ibadeti yalnızca Allah'a yapmak. Tevhidi Allah'a, Allah Azze ve Celle ibadeti sarf etmek. Ona hiçbir şey ortak koşmamaktı. Çağırdıkları şey buydu. Bunun için kılıç girdi aralarına. Bunun için cennet cehennem diye ikiye ayrıldı. Bunun için kafir müslüman diye ikiye ayrıldı. Bunun için baba oğul birbirinden ayrıldı. Baba oğul birbiriyle savaştı. Ömerler lazım bu ümmete. Bedir savaşında esir alındığı zaman... İstişare ediyor Resulullah. Ne yapalım bunlar aleyhissalatü vesselam? Ömer diyor ki herkes en yakın akrabasının kafasını kessin, Bakalım kim Allah'ı seviyor ortaya çıksın. Karşı ordu hep amcası, dayısı, babası, akraba akrabayla savaştılar. Diyorlar bunların anlattığı din ana babayı birbirinden ayırıyor. Çocuğu birbirinden ayırıyor. Akrabalarla düşman ediyor. Ya o zaten bütün peygamberlerin anlattığı din. Niye şaşırıyorsun? Yeni bir din değil ki. O yüzden Musab kardeşiyle savaştı. Musab İbni Umeyr anadan bir kardeşiyle. Niye? La ilahe illallah için namaz için mi savaştılar? Zaten vardı. Zekat için mi savaştılar? Zaten vardı. Sadaka için mi savaştılar? Zaten vardı. Savaştıkları şey bu gibi ameller değil. La ilahe illallah, la ilahe illallah kelimesinin manasıydı. O yüzden birileri bu dini yumuşatmaya kalkmasın. Bütün Resulülerin daveti, uluhiyet tevhidinin sadece Allah Azze ve Celle'ye yapılmasıydı. اِذْ قَالُ Kavimlerine dedi ki bütün peygamberler Ene abudullah maleküm min ilahin gayru. Allah'a ibadet edin sizin ondan başka ilahınız yoktu. Şimdi soruyorum. Peygamberler ateist bir kavme der miyler sizin ondan başka ilahınız yoktur Allah'a ibadet edin. Ateist adam zaten Allah'ı kabul etmiyor ki diyesin adama Allah'a ibadet et. Kabul etmediği bir şey mi ibadete emredeceksin adama? Kabul etmekle beraber şirk koştukları için diyordu. En ibadullah malekum min ilahing geyruh ona ibadet edin başkasına etmeyin niye başkasına ibadet ediyorsunuz Allah'ın ilahlığını ikrar ettikten sonra la ilahe illallah dedikten sonra neden kendiniz gibi insanlara kulluk ediyorsunuz diye bütün peygamberler kavimlerini tevhide davet ettiler kardeşe devam ediyor Şeyh Abdurrahman İbn Hasan Ali Şeyh sözlerine felebudde minne fişşirki fil ibadeti ra'sen vel beraati minhu ve Şüphesiz kesinlikle olmazsa olmazdır ki, ibadette şirki yok etmek, yani onu terk etmek, işin başı, vel baraatimin minhu, o şirkten beri olmak, ve min men fa'alehu, o şirki işleyen müşriklerden de uzak durmak, işte bu olmazsa olmaz. Kema kâle ta'ale an İbrahim, Allah'ın halili olan, dostu olan İbrahim hakkında dediği gibi, ve ifkâle İbrahim uleyabihi ve kavmih, İbrahim babasına ve kavmine dedi ki, اِنَّنِي بَرَعَوْم مِنْ مَا Ben sizin ibadet ettiklerinizden beriyim. اِلَّا لَذِهِ Beni yaratan hariç. Ne demek bu şimdi? İbrahim'in put yapan babası. Allah'a da mı ibadet ediyor? Evet. اِذْ قَالَ لِي Babasına da, kavmine de dedi ki, ben ibadet ettiklerinizden beriyim. İlla bir hariç ama. Siz ona ibadet ediyorsunuz. اَلَّذِهِ فَتَرَنِي o beni yarattı. Nerede yazmıyormuş müşriklerin Allah'a ibadet etmediği Kur'an'da. Nasıl benzemiyormuş bugünkü kafirlerle önceki müşrikler birbirine. Bunlar da ibadet ediyorlar, onlar da ediyorlar. İki grubu da kafir ve müşrik kılan şey Allah'a imanla, Allah'a ibadetle beraber Allah'tan başkalarına yaptıkları ibadetti. El-Hakku huve keşşemsi velakinnel âme la yara eşşemse. Hak güneş gibidir ama körler güneşi göremezler. Burada kalıyorum haftaya kaldığım yerden inşallah devam edeceğim. Allah nasip ederse. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahiri davanenil hamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfurka ve tubilek.